Bismillah, Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah selamu ve rahmetullah Sevgili kardeşler Cuma saatine kadar Bakara suresinden geçen hafta kaldığımız yerden devam ederek Kur'an'ın bize verdiği haberleri anlamaya ve günlük hayatta bir benzerini değerlendirip ona göre görevlerimizi ifa etmeye çalışmalıyız. Daha önce müminlerin vasıflarını ve kafirlerin özelliklerini anlatan Bakara Suresinin ilk ayetlerinden sonra bugün 8. ayetten başlayarak 20. ayete kadar 13 ayet Münafıkların özelliklerinden bahsediyor edecek. Evet, münafıklarla daha çok karşılaşacağımız için onları tanımamız icap ediyor ve uzun uzun Cenab-ı Hak onların farklı özelliklerini gündeme getiriyor. Esta uz billah ve minn nasi men yakulu aminna billah ve bill bi insanlardan bazıları vardır ki Allah'a ve ahiret gününe iman ettik iman ettik derler ama onlar mümin değildirler. Mümin olmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe iman ettiklerini iddia ederler. Evet. Bir kısım insanların böyle olacağını e, Kur'an her dönemde, her ülkede öyle münafıkların bulunacağını haber veriyor. Kafirler bir yönüyle e, dobra dobra çekinmeden kendilerinin inançsız olduklarını e, bazı ayetleri veya dinin tümünü kabul etmediklerini belirtirler münafıklarsa kalleşi insanlardır. İman ettim dedikleri halde iman etmezler. Allah'la alay ederler. insanlarla alay ederler. Öyle yaptıklarını düşünürler. Evet buraya kadar geçen hafta işlemeye çalışmıştım. Bundan sonrasını inşallah devam edeyim. Fî kulûbihim meradûn Onların kalplerinde hastalık vardır. فَزَادَهُمُ اللّٰهُمْ اَرَضَ Allah onların kalplerindeki o nifak hastalığını artırsın. Onların وَلَهُمْ اَزَابٌ اَل۪يمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ Yalancılıklarından dolayı onlara çok acıklı bir azap vardır. Kur'an-ı Kerim'deki kalp kelimeleri yürek anlamında değildir. Anatomik bir kalpten bahsetmez Kur'an. Gönül dediğimiz sevginin, nefretin, imanın, uzun bulunduğu, iç dünyamızın e, temel özelliği olarak kalp kelimesi gündeme gelir. Evet. Onların iç dünyalarında, içlerinde hastalık vardır. Tabi insanın iç dünyasındaki hastalık dahiliye ile alakalı iç hastalıkları değil. Yani psikolojilerinde, düşüncelerinde, inançlarında, sevgi ve buzlarında, kabul ve redlerinde bir anormallik vardır. Bir hastalık, bir arıza. Şirk, bir hastalık demektir. Manevi hastalık. İnsanı manen tüketen, yerle bir eden, giderek ölümcül hale getirip öldüren e, şiddetli bir hastalık. İman fıtrattır. Sağlıklılık halidir, salimliktir. E, onun bozulmasıdır şirk. Fıtratın bozulması. Bir anormalliktir o yüzden. Kur'an-ı Kerim hastalık kelimesini e, yarıdan fazla yerlerde manevi hastalık için kullanır yani Kur'an'a göre diğeri de hastalıktır ama bedensel rahatsızlıklar da hastalıktır ama esas hastalık manevi hastalıklardır yani kalp hastalığı denilen kalbin et parçası ile alakası olmadığı manevi özelliklerimizi temsil etme yönünü ele alan bir hastalık İnsanlar bu hastalığı pek önemsemiyor. Diğer hastalıkları için tedavi olmaya çalışıyor. Paralarını harcıyor. Yer yer e, sağlığına kavuşmak için bazı kaplıcalara gidiyor. Uzak hastanelerde tedavi oluyor. Nice paralar sarf ediyor. Ama şirk hastalığını tedavi etmek için nifak hastalığını tedavi etmek için manevi olarak tedavi olmak dengesini oturtmak için ruhi psikoloji ile alakalı e, anormalliklerini gidermek için yeterli bir e, girişimde bulunmuyor veya bazen de Kur'an'ın yasakladığı üfürükçülere gidiyor muskalardan medet umuyor. Türbelerden, tekkelerden şifa bekliyor. Efendim. nazar boncuğu idi. Yok atnalıydı, yok. Üzerlik tüttürülmesiydi. Bu tür aklında, ilmin de, dinin de uygun görmediği tedavi yöntemlerine müracaat ediyor. Evet. Ama bu konularda hastalığın sebebini, tedavi yöntemlerini Kur'an eczanesinden e, aldığı ilaçlarla e, mümkün olduğunu e, düşünmüyor. Evet. Önce bu tür hastalığa yakalanmamak gerekir. E, yani tıpta da meşhur bir ifade vardır. Ee, hastalanmadan önce sağlığı koruma anlamında hıfsız deriz. Sağlığı koruma. Hastalanmadan tedbir alma. Evet. Yani hastalandıktan sonraki tedavi daha zordur, daha pahalıdır, daha bedelleri ağırdır. Ama hastalanmamaya çalışmak daha kolaydır. İşte önce nifaktan, küfür ve şirkten e, uzak bir hayat yaşamak. Yani tevhidi bir çizgi üzere e, hayatımızı sürdürmek. Fıtratımızı korumak. Fıtratımızla vahyi buluşturmak. E, Allah'ın oku dediklerini okunması gerektiği gibi okumak. Evet. Bu çok daha önemlidir. Aslında diğerinden çok daha kolaydır. Kalplerinde hastalık. Bakın günümüzde en önemli hastalık aşağı yukarı sende kalp var. Kalbin hasta gibi ifadelerle ortaya çıkar. Kalbi hasta ise insanın bütün vücudu ondan etkilenir. Gözünün ağrıması ayağının da gerektirmez. Ayağı sağlam olabilir. Onunla spor yapabilir. Ama kalbi hastaysa ayağı da bundan etkilenir. Gözü de etkilenir. Evet. Yani hayati bir organ. İşte Kur'an iç dünyamızı da kalp kavramıyla benzeterek o hastaysa her şeyiniz hasta olur. Namazınız da güzel olmaz. İbadetlerinizin diğerleri de. Düşünceleriniz de bozuk olur. Hayata bakışınız da. Evet. Ne ibadetten zevk alırsınız. Ne içinizde huzur dolu bir anlayış olur. Dünyada da mutlu olmazsınız. Ahiretiniz de berbat olur. Öyleyse o kalpteki hastalığı daha başlamadan e, sağlıklı hale getirmek, e, hastalanmadan tedbirine e, e, meyil etmektir. Eğer hastalanıyorsa insan hani. E, ''Kanserden korkma, geç kalmaktan kork diye söylendiği gibi bir an evvel tedavi olmak. İyice yerleşmeden, kök salmadan, nifak veya şirk bünyeye iyice kök atmadan onu daha ilk aşamada yok etmeye çalışmak gerekiyor. Bu tür tedavi yerlerimiz çok azaldı. Psikolojik hastalıklar için, yani ruhi bunalımlar için, nifak ve şirk hastalıklarının izalesi için veya oraya giden yolları tıkama, hıfz sıhhat dediğimiz sağlığı koruma açısından müesseselerimiz çok mu çok azaldı. Camilerimiz bile artık bu tür tedavi yeri olmaktan çıktı. Evet. Rehabilitasyon merkezi olmaktan çıktı. Sadece namaz kılınıp dağılınan yerler haline geldi. Yani değişik derslerle, değişik e, vaazlarla, değişik hocaların ayrı ayrı hastalara ayrı ayrı tedaviler sunduğu bir e, tedavi merkezi olmaktan Manevi e, sağlığı koruma müesseseleri olmaktan camilerimiz de çıktı. Nice müesseseler çıktı. Evet. Dernekler, vakıflar çoğu zaman kendilerinin e, hasta olduğunu, e, tedaviye kendilerinin ihtiyacı olduğunu hissettirecek konuma geldiler. İnşallah bizler de öyle olmayız. Evet. Belirli tevhidi bilgiye sahip olan bir zamanlar doktorluk yapan e, nice abilerimiz, hocalarımız e, cemaat ve kanaat önderlerimiz, yazarlarımız, çizerlerimiz bugün hastalıktan e, inleyip duruyorlar kendileri doktor oldukları halde unuttular doktorluklarını. E, hasta rolünü oynuyorlar. E, Tabi e, doktor bilgisine sahip olduğu için başkaları da onlara kolay kolay e, ilaç tavsiye edemiyor. Böyle bir konumdayız. Evet. Hastalıklar çoğunlukla insanların kendi elleriyle e, e, farkında olmadan aradıkları başlarına bela olarak e, gelecek e, yanlışlıklarının neticesidir. Yani çoğu zaman hasta oluruz. E, üşütmüşüzdür de ondan hasta olmuşuzdur. Kendimizi korumamışızdır. Yiyeceklerimize dikkat etmemişizdir ve benzeri şeyler. Kendi hatalarımız yüzündendir. Maddi hastalıklar böyle olduğu gibi, manevi hastalıklar da çoğunlukla böyledir. Yoksa insan e, annesinden sapa sağlam doğuyor. E, istisnalar hariç. Dünya olarak sağlam doğduğu gibi, fıtrat olarak da İslam fıtratı üzere, salim bir özellik üzere e, mikroplardan uzak e, sağlıklı bir e, yapıda dünyaya geliyor. Erdoğan İslam fıtratı üzere doğar. Küllü mevludin yüledu ala fıtratil İslam hadisini bilirsiniz. Sonra e, ana babası onu Hristiyansa Hristiyanlaştırır. Yahudi ise Yahudileştirir bir diğer rivayette müşrikse müşrik yapar, müşrikleştirir diyor. Müslümansa müslümanlaştırır demiyor. Çünkü çocuk zaten müslüman. Fıtratı üzere. Bozmasın ana baba yeter. O fıtratı bozmasın yeter. İyi olacak zannıyla çocuğa müdahaleler yapılıyor. Fıtratlar bozuluyor bugün çocuk üzerinde üç etken var diye bir nevi kültürel camia birleşmiştir. Ev, okul ve çevre diye bir üçlü idam sehpası gibi etkenden bahsederler. Çocuğu bozan üç etken veya çocuğu düzelten üç etken bunları düzeltirseniz çocuk düzelir. Bakın hadiste ise tek etkenden bahsediliyor. Anne babası şöyle ise çocuk da öyle olur. Deniyor. Çünkü çevreyi de, okulu da tespit eden, seçen anne babadır aslında. Anne baba sağlamsa, çocuğu için sağlam çevreyi arar, bulur. Çocuğunu kendi inancının Düşmanı olanlara teslim etmez. Alın çocuğumu bozun, kendiniz gibi yapın, inançsız bir hale getirin demez. Gerçekten mümin bir anne baba. O yüzden iş oraya dayanıyor. Çevre dediğimiz, okul dediğimiz şey anne babanın tercihiyle alakalı. evet çocuğun dünyevi sağlığına özen gösterdiği kadar anne baba uhrevi sağlığına manevi sağlığına da özen gösterse iş hallolacak zaten yani onu maddi mikroplardan koruduğu gibi manevi mikroplardan virüslerden de korusa başka bir şey yapmasına gerek yok zarar verdirmese imanına, ahlakına, şahsiyetine, inancına, efendim, istikametine zarar verecek yanlışlardan korusa iş bitecek. Ama çocuğa faydası olsun diye memnun etmek için bilgisayarı anne baba veriyor. Telefonu o alıyor televizyonu baş köşeye o koyuyor. Yani her türlü mikrop, virüs saçacak unsurları anne baba çocuğa kendisi ne yapıyor? Elleriyle hastalık saçacak tarzda o yerleştiriyor. Vahyi reddeden puta tapmayı hala sürdüren eğitim sistemine çocuğunu o yönlendiriyor, gönderiyor. Evet. Sonra da şikayet ediyor. Diyor ki, bu çocuk benim çocuğuma benzemiyor. Yani kalıp olarak tamam benim çocuğum da bana benzemiyor, benim inancıma benzemiyor. Biz böyle değildik çocukken. Çocuğum da böyle değildi küçükken. Evet. Ve şikayeti başkalarında yapıyor, suçu başkalarına atıyor. Evet. Hepimiz bu durumdayız aslında. Evet. Evlat katili diye bir hikayemsi yazı yazmıştım hala bazı sitelerde var. İlginç görebilirsiniz. Eğitimle, çocuk terbiyesiyle alakalı. İlgi duyanlar bakabilir. Evet. Bizler düzenin kurbanı olduk. Çocuklarımızı da düzene kurban etmeye kalkıyoruz. Sıradan diğer insanlar nasıl çalışıyorlar gayri İslami çevrenin bir kurbanı olduysa biz de onlara benziyoruz. Ama bir Yahudi çocuğunu böyle yetiştirmiyor. Yahudi çocuğuna bir ideal veriyor. Sen farklısın diyor. Sen dünyayı yöneteceksin. Bunlar mı? Bunlar senin eşeklerin. O yüzden bugün zahmet, sıkıntı zorluk olacak yarınsa bunların hakkından haddinden çokça geleceksin bir misyon biçiyor çocuğuna kendisine davasına bizse kafir çocuklarla kafir sistemin yönlendirdiği şekilde yarışmasını istiyoruz onlardan biri olsun onlardan biri olsun. Belli olmasın hiç. Müslüman çocuğu oldu. Başkalarından neler isteniyorsa çocuklarıyla bizim çocuklarımızdan da biz onları istiyoruz. Sınavlarda başarılı olsun. Ahiret sınavı o önemli değil. O önemli değil. Ne olacak o sınavlar? başarılı olanlar ne oluyor, ne kadar başarılı veya baş ağrılı oluyor, onu hiç önemsediği yok. Evet. Kimliğimizi kaybetmek demek, sıradanlaşmak, kalabalıklara uymak, sürüden biri haline gelmek. Halbuki biz Müslümanız. Her şeyimizi Allah'ın rızasına göre yapmak zorundayız. dava adamı, misyonu bitmemiz lazım kendimize. Çocuklarımıza da bunu vermemiz gerekir. Küçük yaşlardan itibaren. Evet. O münafıkların kalplerinde nifak hastalığı vardır. Onlar bu hastalığı tedavi etmek istemediklerinden hastalıkları kendileri oluşturdukları ve devamını arzu ettiklerinden dolayı Allah da kulunun attığı adıma göre onun hakkında değerlendirme yaptığından onlar hastalığa talip olduğu için Allah da hastalıklarını arttırdı. Yani hidayet yollarını onlara açtığı halde onlar o yoldan gitmeyince artık hidayetten anlamaz hale getirdi onları Allah'ın bir şeyi değildir bu kapıları kapatması değildir sebep değildir Allah'ın hastalığı arttırması neticedir Allah'ın dalalet vermesi, hidayet vermesi sebep değil bir neticedir. Sebep kulun kendi fiili, kendi davranışı, kendi iradesidir. Kul neyi istiyorsa Allah da o istediğini yaratır. Ama kul hayır istiyorsa Allah razı olarak ona verir. Şer istiyorsa Hidayet yollarını gösterir, buna rağmen ısrar ediyorsa o yolu ona kolaylaştırır. Ve lehuma zabun eliymun bima kyanu yeksebon. Münafıklara çok acıklı bir azap var. Sebep hangi sebebi söylesin Kur'an? Münafıkların o kadar anormallikleri var ki. Ama bir sebep söylüyor ki anaç sebep, doğurgan sebep, temel sebep. Münafıklığın da temeli bu. Cezalarının da temeli bu. Esası bu. Yalancılıklarından dolayı. Münafık demek yalanın insan şekline girmesi demek. Müminim diyor, yalan söylüyor. Allah'a da yalan söylüyor. İnsanlara da yalan söylüyor. Kendine de yalan söylüyor. Karaktersiz, kişiliksiz. Ne olduğu belli değil. Bazen öyle, bazen böyle. Ne onlardan, ne bunlardan. Çok kimlikli, çok renkli, çok rozetli insan. temel özellik yalancılık. Hadiste üç özellik sayılır. ayetül münafiki salasun izâ haddese kezibe ve izâ tümine hâne ve izâ ev'ade ahlefe. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Emanet edildiğinde ihanet eder. Emaneti korumaz. Söz verdiğinde sözünden ceyar. Aslında, münafığın alameti tektir. Yalan söylemektir. Emanete ihanet etmek, yalandır. Ver ben korurum, muhafaza ederim diyordur, sözünde durmuyordur. Sözünde durmamak, bir yalanla alakalıdır. Sözünde durmamak da, emanete ihanet etmek de, temelde yalan, insanın bedenine yalan söyletmesi, diline yalan söyletmesidir. Yalan olmasa münafık da olmaz yani. Münafığı yalandan vazgeçirin, o münafık olmaktan çıkar. Ya da bir Müslümana, çok sağlam insana rahatlıkla yalan söylemeyi öğretin, o çok rahat münafıklığa doğru yol almış demektir. Yalanla iman bir arada bulunmaz denir. Mümin yalan söyleyebiliyorsa münafıkta olabiliyor demektir. İnsana sadakat yaraşır. Görse de ikrah doğrunun yardımcısıdır. Hazreti Allah. Evet. Zorluk görsek de bize sadakat yaraşır. Doğruluk. Müminin temel özelliği bu münafığın da temel özelliği yalancılık. Ve azap, niye azap çekecekler? Yalan söylediklerinden dolayı. Önce en büyük yalan, ben müminim dediler. İman etmedikleri halde. İmanda önce sebat, imanda önce sadakat. İnnellezine kalû Rabbunallah sümme stekâmû tetenezzelü <gülüyor> aleyhimül melâike. Ela tekafu ve la tahzen. Rabbim Allah deyip de sonra dost doğru olanlar. Rabbim Allah diyoruz hepimiz. Allahı Rabb kabul ediyoruz. Etmeyenler de var. Ediyoruz ama işte bu sözümüzde hayatımız boyunca dosdoğru yaşıyor muyuz? İşimizde, gücümüzde, evimizde, sokağımızda, insanlara karşı ve kendi halimizde, kendimizle Rabbimiz baş başa olduğumuz zamanlarda sadece Rabbimizi razı etmeye çalışan, sadece onu Rab kabul eden, istikameti doğru olarak ona doğru yönelten bir çizgimiz varsa işte o zaman kurtuluşa doğru gideriz. Melekler müjdeler verirler öyle insanlara. Size ne korku var ne de üzüntü derler. Ve cennetle onları müjdelerler. Çok zor değil hani. Rabbim Allah deyip dost doğru olmak. Ama bu düzen içerisinde kolaylıklar zorlaştı. Rabbim Allah demek de, hele o sözü dostluğu hayata geçirmek de, bugün artık para kazanmaktan, efendim iş güçten sıra gelmeyecek, çok geri plana atılacak bir duruma geldi. fezaker lerim la tufsidu fil ard kalu inna nahnu muslihu o munafiklara yeryüzünde fesat çıkartmayın denildiği zaman biz derler biz yeryüzünü ıslah ediyoruz biz düzeltiyoruz biz terörden fesattan zarar ve ziyandan yana değiliz böyle bir şey de yapmıyoruz biz barışı istiyoruz, biz insanların selametini istiyoruz, onların düzelmesi için bunları yapıyoruz, derler. Akrebin karakterinde insanı veya varlıkları sokmak vardır. Yani karakter, akrep karakteri olursa onun için gayet doğaldır ee, zarar vermek. Ama insan olarak yaratılmışız. Yani e, başkalarına zarar vermeyecek, içimizde vicdan denilen e, Allah korkusunu hatırlatan, İçimizde bir polis, içimizde bir ceza, içimizde bir e, bizi yargılayacak bir hakim ile yaratılmışız aslında. Ve imanımız arttıkça vicdanımız daha e, parlayacak ve e, net bir şekilde bizi hayra doğru yönlendirip şerlerden uzaklaştıracak. Ama maalesef dinden kopan insan seküler bir hayatı yaşıyor, özgürlüğü putlaştırıyor ve özgürlük adına hevasının arzularının kendisini sevk ettiği yola, yola neticesi ne olacağını düşünmeden süratle gidiyor. Artık din bile seküler tabirlerle ifade edilir olmuş. Dinin insana Allah'ın rızasını kazandıracak ilahi bir ölçü olmasından öte özgürlük getirecek anlamlarıyla vurgulanır olmuş. Öyle bir tahrifat ve tahribatı yaşıyoruz. Evet. Fesatçı kimlik, kimlik, münafıkların temel kimliğidir. Kargaşa çıkartmak, huzursuzluk ortaya koymak, bugünkü görüntüleriyle, işte ona buna müminlere kafir gözüyle bakmak, tekfir etmek, ona buna çamur atmak, iftira atmak, hakaretlerde bulunmak, morallerini çökertmek, vahdete giden yolu tıkamak. Tabi bunu biraz daha resmi ağızla ifade ederseniz fesadı daha çok terörle izah edersiniz. Ama terörü sadece e, devlete karşı yapılan e, itaatsizlik gibi algılamak e, ne kadar doğrudur? Eee Devletin koyduğu kurallara e, ve insanların huzuruna engel olan e, tavırlar terör diye izah edilir de Allah'ın koyduğu kuralları e, hiçe sayan e, ona karşı isyan eden e, Allah'ın koyduğu emirleri kuralları yok sayan e, yaklaşımlara yaklaşımlara e, Terör diye, anarşi diye, fesat diye at verilmez veya böyle bir değerlendirme yapılmaz. Yani merkezde Allah mı olmalı? Allah yerine başka şeyi mi koymalıyız? Ölçü olarak, değerlendirme olarak. İtaat edilmesini, isyan edilmesini değerlendirdiğimiz ölçü ne olmalı? Evet. Yani namaz kılmayan bir insan terörist değil de anarşist değil de ya nedir? Allah'ın koyduğu kuralları hiçe sayan bir kimse. Yani topluma zarar vermiyor mudur? Fesada götürmüyor mudur? Tesettüre riayet etmeyen bir kız. Terörist değil de ya nedir? kendi halindeki insanı ifsad eden, Müslümanın Müslümanca sokağa çıkmasına bile, onun Müslümanca yürümesine bile e, müsaade etmeyen, e, tahrik eden, e, onun kul hakkına e, riayetsizlik e, yapan, saldıran, insan haklarının en önemlisi cennete gitme hakkımız değil midir? ona engel olan bir kıza tamam terörist diyeceğiz de bizim cennete gitmemize engel olan en büyük güç devlete ya ne diyeceğiz? Üç kişiyi öldürene, haksız yere öldürene terörist deniyor. 3000 bin kişiyi öldürürse onun adına devlet deniyor. Öyle mi değil mi? Amerika Batı insan hakları dersi veriyor dünyaya. Diyor ki işte iki kişiyi tutuklamışsınız insan haklarına engel, şey zarar olacak şekilde e, halal getirecek şekilde yanlış davranmışsınız. Maşallah ne kadar insan haklarını biliyorlar. Sonra kalkıyor kendi verdiği rakamla hiçbir bir suçu olmadığı halde Irak'ta 1 milyon kişiyi öldürüyor. Bu insan hakları ihlali olmuyor. 3 kişiyi öldürene terörist diyor, tutuklama emri çıkartıyor. Ama 1 milyon kişiyi öldüre, öldürene alkışlar veriliyor. Müslümanlar dost ve müttefik kabul ediyor bunlar. Filistinliler terörist oluyor da İsrail terörist olmuyor. Onların vatanlarını her şeylerini ele geçirdiği işgal ettiği halde. Yani kavramlar da tahrif olmuş. Müslümanca düşünmüyoruz. Müslümanca değerlendirmiyoruz. Tekrar edeyim insanlara zarar verme yönüyle kuralları ihlal etme yönüyle anarşist ve terörist esas Müslümanların Müslümanca yaşamasına engel olanlardır. Başta Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen devletler olmak üzere. Evet. Zaten münafık tabiri de bugün için Müslümanların başındaki yönetimler için, devletler için çok daha uygun bir kavramdır. İman etmediği halde devlet müminim der, iman ettim der. Öyle yutturur topluma. Doğru mu yanlış mı? Diyanet kurumu oluşturur. Allah'tan, peygamberden bahseder. Hadi Allah'ın koyduğu kuralları uygula. Yok. İnanmadığı halde inandım diyen, insanları kandıran, yalan söyleyen, iki yüzlü, çifte standartlı. Kim bu? Devlet. Münafık. Bugün şahıs olmaktan ziyade kurumlaşmış, Devleşmiş, devletleşmiş durumda. Siz küçük tipli sineklerle uğraşa durun. Bataklık habire büyüyor. Habire sinek üretiyor. Evet. Ve biz o münafıklarla nasıl bir ilişki içindeyiz? İnanmadıkları halde inandım deyip insanları ifsad eden toplumları cennetlerinden uzaklaştıran, izzetlerinden uzaklaştıran, onları kandırmaya kalkan zihniyetlere karşı nasıl bir tavır almalıyız? Tabi ne tavrı herkes destek olma peşinde diyeceksiniz. Allah hepimizi nifakı iç yüzüyle tanıyan ve ondan uzak kalan, onları dost kabul etmeyen, yeryüzünü gerçek anlamda Kur'an'la ıslah etmeye çalışan insanlardan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alem.